الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يبزم جنده ولا أفلك وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد العبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأجواجه وأسحابه وأكباهه وأحبابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عربها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والظراء والكاظمين الغيث والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar, sizi iyiliklerle ve hayırlarla donatan Hazreti Allah daimi ve ebedi iyiliklerinize vesile olsun diye bir de mahiyetinize bir kısım arzu ve istekler, bir kısım kaprisler veya kaprislere vesile olabilecek şeyler koymuştur, derç etmiştir. Başkasının elinde bulunan şeyi arzu etmem başkasının nail olduğu makamı, mansıbı arzu etmem, başkasının uluviyetini arzu etmem, başkasına ait değer hükümlerine gözünü dikme, bunu senin mahiyetine koyan Hazreti Allah'tır. Bunu senin mahiyetine koyduktan sonra kullanma metodunu, bu mevzuddaki muvazeneyi de yine lütfeden Hazreti Allah Celle Celaluhu, bu duyguyu suistimal etmemen için, sana bir kısım emir ve tekliflerden ışık tutucu şeyler vermek suretiyle bulunmuş, yoluna ışık tutmuş, sana muvazene bahçeylemiştir. İçindeki bu arzu ve isteği sen yerinde kanalize edersen, o ahireti isteme ve dünyada zararsız işleri isteme, Allah'ın rızasını isteme, rıda ve rıdvana mazhar olmayı isteme gibi tezahür eder. Yarında kullanmazsan, seni kalp azabı içinde bırakır, ruhunu rahatsız eder ve uhrevi sevap ve hayrattan da seni mahrum bırakır. Onun içindir ki bize bu mevzuda sırat-ı anlatan Kur'an-ı Beyan, cennet, rıda ve istikametinde bizi yarışmaya davet ederken, müsabakaya davet ederken, dünyaya ait cihetlerde kıskançlık yapmamayın başkalarının elindekine göz dikmemeyi aynı zamanda tavsiye etmektedir. Kur'an, muvazenemizi ifade sadedinde kemal-i azametle ferman ediyor. Ey Allah'a iman eden insanlar! Allah yolunda müsabaka yapınız. Allah'ın rızasını kazanma mevzundan, işte derinleşme mevzuunda, ruhda genişleme mevzuunda, iç aydınlığına ulaşma mevzuunda, Müşahade ve mürakebeye ulaşma mevzuunda, alemi i gayb-ı alemi gibi müşahede ediyor hale gelme mevzuunda, siz müsabaka yapınız diyor. Cennet istikametinde müsabaka yapınız diyorum. Bir cennetçi insanın maddi, manevi, cismani ve ruhani bütün arzularına kafi gelecek şeylerle önceden hazırlanmış ve donatılmıştır. İşte bunda kıskançlığın, Bunda gıptanın ve bunda tenafüsün zararı yoktur. Hak yolunda olunca zararı yoktur. Marzilah istikametinde sarf edecek zararsız bir yola girmiş olacağız. Resulullah'ın yolu Rabbim hidayet eylesin. Ashab-ı Resulullah'ın yolu Rabbim hidayet eylesin. Fahri kâinat Efendimiz'in karşısına biri ikisi genç, diğeri de yaşlı, Size birkaç defa arz etmiştim, bir cemaat çıkıyor, bunlar mürafa olmak üzere çıkıyorlar. İşlerinden gençler, delikanlılara evvela huzur-ü risalet ve nahya koşuyor ve diyorlar ki ya Resulallah, bu bizim babamızdır bunu bilirsin, yaşlıdır, hayata ait vazifelerini yapmıştır, nure ermiştir, Kurtarıcısını bulmuştur, bundan sonra bunun cihada gitmesi düşünülmemelidir. Bunun için cihat bahis mevzu olmamalıdır. Müsaade ederlerse biz gidelim o evde kalsın. Evde birinin kalması lazım. Cihatta herkese ölüm mukadder evde birinin kalması lazım. Beş on aile evladına bakacak, nezaret edecek birinin kalması lazım. Delikanların iştiyak içinde heyecan ve helecan içinde, Efendimiz'e ulaştırdıkları şey budur. Seker seke, seke rasûl Ekrem'in yanına yaklaşan, ve onu çok geç tanımış, fakat çok iyi tanımış Amrüb-i Şemuh O da rasûl Ekrem'e yaklaşıyor. Ve ağlamalı bir hava içinde. Ya Allah şu çocukların haline bak. Bırakmıyorlar ki Allah yolunda cihad edeyim. Bırakmıyorlar ki şu eğri ayakla cennette doğrulmuş olarak gezme şerefini kazanayım resul Ekrem, bu iki müklüm yaşlı ihtiyarın, bu gönülden arzusunun önüne geçmek istemiyorum. Evlatlarına işaret buyuruyorum. bırakınız babanız iştirak etsin. Gidilecek savaşlar sak bir savaştır. Orada nice gençler doğranmıştır, nice baba yiğitler hak ile yekzan olmuş toprakla bir edilmiştir. Emr-übni cem savaşa gidiyor. Bu savaşı ön saflarda iştirak edenlerdendir. Üzerine çullanan, karşı tarafın bir kısım gözü dönmüş kâfirleri tarafından da ilk fırsatta yerle bir edilir, doğranır. Ve sellem Rasûlü'nün, biten şeylerden zahiren haberi yoktur. Ama biraz sonra gözlerini meçhul bir ufka diker, etrafındaki asabına seslenir. Ben şu dakikada Hamr ibn-i Cemuh'u o düzelmiş gezerken görüyorum ashab Rasulullah anlar ki, emrüm nücamuh şehid oldum. Bir iki saat evvel hüzûr Risalet ben ahidem. cihada çıkacağım diye teharik gösteren, Ya Resûlullah başka bir şey olsa oğullarımı nefsime tercih eder ama, karşıda Rabbim ve rızası olunca, karşıda cennet ve rızası olunca, mazur görün evlatlarımı nefsime tercih edemeyeceğim. wa fi فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ işte bunun gibisine insanlar yarış yapsınlar. Ve aradan yıllar geçiyor duyduğunuz ayrı bir vaka. Rasûl-ü vesselamdan sonra yıllar geçiyor. Yaşlı bir adam, yine koltukta emeklerine dayana dayana, yüklene yüklenen cihad avazesinin Medine'nin içinde duyulduğunu duyunca, beni de ata bindirin ve bağlayın, cihada istirak etmek istiyorum diyor oğulları ve torunları etraflarını sarıyorlar. Haber dedeciğim, ömürler ama sen resûl gençken idrak ettin, bir delikanlıyken onun önünde koştun, Bedir'de çalım sattın ve Uğurt'ta bulundun, Handek'le beraber savaş verdin, bütün meşahitte bulundun. Ebu Bekir devrinde oldu, Ömer devrinde, Osman devrinde, Ali devrinde oldu, kılıcını kınına koymadın, 40-50 senelik hayatın harf meydanlarından düşman karşısında geçtim. Bundan sonra sen evde otur da bu işe biz gidelim. Abi evladım, cennetten başka bir şey olsaydı sizin hepsine tercih ederdim. Ama ölümde cennet vardır. resul Ekrem İstanbul'a giden orduya ne güzel ordudur demişti. O ordunun neferi olmaya mali olmayın diyordum. Atın üzerinde duracak hali yoktu. وَفِدَٰلِكَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ hatta doğru müsabaka yapıyordu, rıza ile istikametinde müsabaka yapıyordum. cennete doğru gelilmiş bir yay gibiydi veya atılan bir ok haline gelmişti. Yaşlı insan atın üzerinde duracak halde değildi. Ama siz düşünün, iplerle atına rapt edilmiş bir yaşlı insan, ta geziret arabtan Arap'tan kalkacak, Çölü baştan başa, Tehane'yi baştan başa kat edecek, Anadolu'yu geçecek, iptidai vasıtalarla İstanbul surlarının önüne kadar gelecek. Bu uzun, öldürücü ve yorucu yol, onu tamamen bitirmiş ve tüketmiştim. Zaten yana yana tahtıya dayanmış bir mum gibiydim. Alevi son çırpınışlar içindeydim. Surların önüne varınca iyice rengi sararmış ve benzis olmuş, bir iki gün içinde de yatağa düşmüştü ama gözü hep İstanbul surlarındaydı. Eline bayrağı alıp doşurlara dikileceği anı bekliyordu. O nasıl şeydi ki, Resul-ü Ekrem o İstanbul surları önüne giden kumandana ne güzel kumandan diyor, adeta alnından öpüyordu, askerin sırtını sıvazlıyor onları teşkil ediyordu. O anının öpülmesini, sırtının son bir kere daha sıvazlanmasını istiyordu. Bedir'de bulunmuştu ama onu bir bakıma yeterli görmüyordu. Her meziyete koşmak, her fazileti başına tac gibi giymek istiyordum. Heyecanları içinde onu yaşıyordum. Ordunun kumandanı, peygamberin asabına saygılı ordunun kumandanı, peygamber görmemiş ama asabını görmüş ordunun kumandanı, başını eğdi Allah Resulü'nün sahabesi ve mihmandarı, İstanbullumuzun şerefli hattı, ve nurlu kandili, İstanbul'umuzun tapusu Ebu Ayyübül Ensar Hazretlerine Ey Peygamber'in mihmandarı, Ashab-ı benden son bir arzun var mıdır? Son arzunu söyledi de edeyim, belli ki göç var sana gidiyorsun. Şehide gerekli olan buydu, gurbette ölmesi lazımdı, sen burada ölüyorsun ama arzunu isaf etmek istiyorum. Kıpırdıyan dudaklarıyla şöyle diyordu. Ecelle pençeleşirken, ayakları soğurken, dudakları zor hareket ederken şöyle diyordu. Ben bu surların dibinde vefat edersem, surların içine girme şerefinden mahrumum demektir. Fakat mümkünse benim naşımı omuzlarınızı alınız, surlardan içeriye giriniz, götürebildiğiniz kadar götürünüz. Nereye kadar götürdüyseniz oraya gömünüz. Haber vermiştir. Burası beraa mahal açılacak ve çödülecektir. Haber vermişti. İslam Levent'lerinin naraları, at kişnemeleri burada duyulacağını haber vermişti. Ben bu şerefen ayrı olamadım. Arkadan gelen mücavilerin at kişnemelerini, kılıç şakıtlarını duymak istiyorum. Geçişte yola gömüverim benim. Surların içine gömüverim beni diyordu ve hayata gözlerini kapıyordu. وَف۪ي دَٰلِكَ فَلْ يَتَنَافَسِ Gönlünde tutuşturulmuş bir aşk ve iştiyattı. Rıda ve ridvan istikametinde koşmak, cennet ve Resulullah istikametinde koşmak. Ne zararsız bir müsabaka, ne zararsız bir tenafüs, ne zararsız bir gıptaydı bu. O, bu hayata gözlerini kaparken bir güvercin gibi kanatlanıyor ve Resul-i Vesselam'ın yanına uçuyordu oraya kadar gidişi manidardım. Rabbim oraya kadar götürmeden de Peygamber'in köyünde ruhunu kabzederdim. Ama onu Türk'ün diyarına gönderiyordu. Onu anacak, yad edecek, Fatiha'larımızla kendimizden geçecek, Ashab-ı bütünüyle görmüş gibi aşk ve vecde kapılacağız, devri misal etmen ayı göze alacağız, gözden geçireceğiz. Rabbim onu bize başlamak için o kadar mahalike katlanmaya zorlamış, o kadar meşakkatleri göğüsletmiş ve o uzun yolu ona kat ettirmiştim. Bu hayır istikametinde, sevap istikametinde, cennet, rıda ve rıdvan istikametinde bir müsabakadır. Ve işte bu istikamette sizin de yolunuz açıktır. Atalarınız tam dokuz asır, on asır bu istikamette kavga verdi, müsabaka yaptılar. El-Hak, sahabi ve tabiinden sonra gelecek milletleri müsabakada geçtiler. Emevileri geride bıraktılar, bayralarda basileri de geçtiler, kendi ataları Selçukilerin önünde yürüdüler ve bayrağı dört beş asır bırakmadılar. Altı asır taşıdılar ama müsabakada önde gelmeyi dört asır devam ettirdiler. Türk'ün Yağız ve Levent delikanlısı, soluk soluğa Hazreti Muhammed'in arkasında, Kur'an'ın arkasında ve Cennet'in arkasında koşuyordum. Evladısın, affadısın, hayırda müsabaka yapacaksın, aradaki boşluğu kapayacaksın ama şerden kaçacaksın, şerin karşısına çıkacaksın, iftiraka parçalanmaya karşı savaş vereceksin, bu milletin bölünmesine meydan vermeyeceksin, din ve nifakı dirilmemek üzere gömeceksin, hasedin başını kıracaksın, hayır istikametinde de müsabaka yapacaksın. Bu yolda Rabbim senin yardımcın olacak, birini bin yapacak, melekler gibi uçmaya seni muvaffat kılacak, başkaları baş aşır, tam utamuya giderken sen cennetlere doğru pervaz edeceksin. Rabbim asırlarına bahşettiği bu lütfu, bundan sonraki asırlarda da sana bahşeylesin, seni aziz ve paydar kılsın. Bir Ramazan idrak ettin, gece teravihine koştun, gündüz namazına koştun, şu dakikada da hepinizden rahat benim, sıcak içinde boğucu ve hava içinde bulunuyorsunuz. Yine marzi ilahe arkasında bulunuyorsunuz. Yine Allah'ın rızasını tahsil istikametinde koşuyorsunuz. Rabim bu müsabakanızı derinleştirsin, gerçeğe ulaştırsın ve semeresiyle yüzünüzü güldürsün, kalp ateşinizi söndürsün, cennet ve rüdvanla sizi serfirat kılsın. Kadir gecesini muhtemelen geçen gece olması ihtimali vardır. Hakkımızda bâis rahmet ve sebebi mağfiret eylesin. Akşam konuşan bir hatip öyle diyordu, kadirli bir peygamberin. Kadirli bir kitabın, kadirli bir kiblenin, kadirli kadri yüce bir cemaatin, kadirli bir cemaatin. Allah'ın takdir ettiği bir cemaat, Rabbim takdir edip Kur'an'ı vahşettikten, takdir edip hiçbir şuamız Hazreti Muhammed'i bize vahşettikten, takdir edip gönülde vahdete ulaştırdıktan sonra iftirakla bizi derbeder etmesin. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَعَ nizam. Kelâmullah'ı'l-melik'i'l-azîz-i'l-allâmu. Fama qala Allahu tebârak ve teâlâ fi'l-kelâm. Ve'îzâ Kur'ân-ı'l-Kur'ânu fa'istem'i'u'lâh ve'ansit'u'l-a'l-a'l-kum turhamûn. Euzubillahimineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm. İnnâ anzalnaahu fî leylât qadr Wama adrake ma leylât qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الحمد لله حمد كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله wa أشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المُتَبَرْ، طازماً لنبئه وتكريماً لفَقَامَةِ شان صفه، فقال الله عز وجل من قائل مخبراً وامراً، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمو تسلما لبيك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما culli et Allah siedına ve Ala al siedına İbrahim fil alamina Rabbana inna khamidun majiduh. Vabarek Allah siedına Muhammed ve Ala al siedına Muhammed. Kama barikt Allah siedına İbrahim ve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 وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ